Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu teâlâ alâ seyyidil mursalîn. Muhammedin ve alâ âliye sahbî ecmû'în. Akâat dersimizde İmam-ı Gazâli Hazretleri buyurdular ki ve bütün Ehl-i Sünnet'in de görüşü budur. Geriye bağlı olarak وَلَا يُقْبَلُوا اِيمَانُ عَبْدٍ حَتّٰى يُؤْمِنَهُ بِمَعَ اَخْبَرَى Dehi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eee بعد الموت. Resulullah sallallahu taala aleyhi ve sellemin ölümden sonrasıyla ilgili tahakkuk edecek hadiselerle alakalı bildirdiği hususlara iman edinceye kadar yani iman etmedikçe bir kulun imanı kabul edilmez. Şimdi bu imanı kabul edilmez. Yani şu anda Müslümanım geçinenlerin bazısı da işte benim İmam Hatip'te, Hoca hayatta Hoca falan bu adamların bazısı kabir azabına inanmıyor. Bazısı münker nekir sualini inkar ediyor. Bazısı e, ahirette terazi konulacak, mizan konulacak bunu reddediyor. E, hadi, burada da Ehl-i Sünnet'in en büyük akait kitabında İmam-ı Gazali Hazretleri e, Cumhur'un da görüşü olarak buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölümden sonra neler olacağını haber verdi. Bu hususta hadis-i şerifler var. Bu haberlere buyurulduğu üzere inanmadıkça bir insan imanı kabul değil. Şimdi orada iki dersler evvelde neyi anlattı? Münker Nekir'in sorgusu hali hususuna inanmak gerekiyor. Ondan sonra kabir azabı veya kabir nimetine inanmak gerekiyor. Şimdi de mahşere çıktıktan sonra ile alakalı yerde kalmıştık. Buyuruyor ki وَنْ yümine iman etmedikçe Neybil mizani ahirette mahşerde terazi mizan kurulacağına iman etmedikçe e, imanı kabul olunmaz. Çünkü ne demek yani? Kur'an'da da geçiyor bu mizan. Ayetlere inanmazsan, hadis-i şeriflere inanmazsan nasıl Müslümanım? Ben Müslümanım. Ben dindarım. Ben haciyim. ben hocayım. Böyle bir şey olabilir mi? Onun için mizana inanmak şarttır buyuruyor. Ee, nasıl bir mizan? Ee, Zil iki kefesi. Kefe biliyorsunuz işte terazinin iki tarafı var. Ee, bu ahiret işlerine dahildir. Çünkü biliyorsunuz ahirette bu Yani ölümden sonrası ile alakalı konular bunlar. Bunlara toptan inanmadıkça imanı kabul değil yani. Dinsiz yani. Ahiretle ilgili meselelerden biri de Kur'an-ı Azim anda da geçti üzere. E, defterler meselesi, amel defteri meselesi. E, çok hadde var. İşte "Levenuhricu lehu yawm el kıyamet kitaben kıyamet günü ona bir defter çıkaracağız. O ona açık olarak kavuşacak. Iqra kitabe, amel defterini oku bakalım ne yapmışsın." kefa نَفْسِكَ nefsi keliyum aleyke hasiba bugün sen kendi muhasebeni görmezsen kendin kafirsin yani defterinde bagasını yaptığını nerenin adamıyım cennetlik miyim cehennemlik miyim seç yolunu git yani çünkü ben hesabını sana bırakıyorum. Bu ayet-i kerime böyle buyuruyor. Sonra eee defter üstünde çok ahitler var. Fe memeneuti kitabubi emini fe sahibu hisabe hisabe ysir. alan kolay bir muhasebeyle e, hesap görülecek. Şe i̇şte, Ven kalibül ahli mesrura ailesine sevinçli olarak cennetteki ailesine sevinçli olarak dönecek. E, on sonra el hakka suresinde fe memenü kitabe bi min fekulu kitabiye defter-i alanlar milleti sevinçten çağıracak gelin de, defterimi okuyun. Ondan sonra Mâmunü'l-Kitabü'ş-Şimali defterin sol elinden alanlar efendim eee Mâmunü'l-Kitabü'ş-Şimali Havmukra'uktabe enni zannantu enni mulakun hisabiy fe fi 'aysati'r-radiy fi cennetin aliya kutufa daniye kulu' şebubani em bi ma'şlebun fil Efendim فيقول يا ليتني لم أOTE Keşke كاشكأبو دفتر بنا دريل ميادي، ولا مدر ما حسابية كاشكأحسابي من نهضتهما ميادي، يا ليت أكانتي قاضية كاشكأولم geçirديم أولم برمي شمبي ترسيدي بدار دريل ميادي، كوران كتبة بتشوك، آيات لرب دفتر عملة كتابة كوران كتبة بتشوك، آيات لرب دفتر عملة كتابة كوران كتبة بتشوك، Amel sayfeleri olarak geçiyor. Birçok ayet-i bunlar var. Burada da meleklerin yazdığı yazdığı yani sağımızda solumuzda hafaza-ı e, koruyucu melekler, amelleri muhafaza eden melekler. Bunlar biliyorsunuz e, dört tane. E, ayet-i buyuruyor İnfitar suresinde. وَإِنَّ عَلَيْكُ لِحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ Üzerinizde e, koruyucu, gözcü, yazıcı melekler var, çok şerefli, keremli, kâtip, yani yazıcı melekler var, yaptıklarınızı bilirler, buyuruyor. Bunlar e, iki melek, işte sağımızda, solumuzda, bunlar e, gündüzcü, gececi olarak ikiye ayrıldığı için e, toplamı dört ediyor. Çünkü hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Takibune fikum meleketun bil leyl ve meleketun bin nar. Gece melekleri, gündüz melekleri sizin takibiniz hususunda nöbetleşe eee birbirini takip ederler. Buhari hadisinde geçiyor bu. bunlar sabah namazdan ikindi namazında buluşuyorlar. Sabah namazında gündüzcü melekler devralıyor. İkindi namazında eee kılıyorsan, kılmıyorsan onu da yazıyorlar tabii. Ee, gececi melekler devralıyor. Ee, bunun haricinde çok melâike-i kiram var tabii bir koruyucu melekler lev muhakkibatun min beyne yedevin min halfi yahfazun evlemri Allah sure'sinde onlar azap musibetten koruyanlar işte benim yüzlerce var yani. E, fakat bu yazıcı melekler e, kesin ayetle sabit bunlar amel defterlerimize bizim yaptığımız iyilikleri, kötülükleri işte sevapları, günahları kaydediyorlar. Ahirete çıktığımız zaman, mahşere çıktığımız zaman meleklerin yazdığı bu efendim defterler, sayfeler arşın altından bir rüzgarların haznesi var, deposu yani hizane deniyor ona. Arşın altındaki o hazneden efendim bir rüzgar çıkacak. Bu şimdi normal rüzgar değil. Rastgele her şey önüne geleni karışık savuran bir rüzgar değil. Özel, vazifeli bir rüzgar. Arşın altına çıkacak. Ve herkes çağırılacak. İşte babanın adıyla, senin adıyla Yusuf oğlu Ahmet gel bakalım. E, amel defterine verilecek. Yani ya sağdan verilecek. Allah cümlemize nasip eylesin. İtaatkâr müminler. işte haramlardan sakınan, İslam şartlarını yerine getirmeye çalışan müminler sağ elinden alacak veya sol elinden alacaklar. Bunlar kafirler. E, efendim. E, günahkar müminlerin durumu ne olacak? E, yani e, meşhur olan ulemadan meşhur onda diğer rivayetlerde varsa da e, yaygın görüşe göre itaatkâr müminlere mülhaktırlar diyor İmam Zebidi e, Akâit Şerhinde. Yani ilhak olacaklar. Esasen sağdan alınma, defteri sağdan almayı hak etmişler değiller ama e, illi, yani Müslüman olduğu için zere kadar iman olsa falan. Ama tabii ki onlar gibi, öbürleri gibi rahat, mizanda terazide onlar gibi e, efendim, müdahalesiz, işte şusuz cennete direk gidecek falan durumu olmayabilir tabii. Onlar da biraz e, mizanda iş e, heyecanlanır yani. sağ mı arbaacak sol mu arbaacak sıkıntı var. Efendim 13'ün ölümden sonrası ile ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği haberlere inanmadıkça adamın imanı kabul olunmaz. Ya bu hadis-i ayetler zaten birbirini tefsir ediyor. Bu bu usta ayetler de var. Ne hak. Bu amel defterleri hakkında kaç ayetler okudum size? E şey defterler nereye konacak? Tartılacak şimdi. Tabii sağ alanın durumu belli. Ama şimdi her sağ alan, tamam günahkar Müslümanlar da sağ alacak ama e bir de bunun mizanda tartılması var. Tartıldığı zaman, e, yani sağ alan herkesin e, sağ tarafı ağır mı basacak? E değil. E, i̇manlı olduğu için falan sağından aldı. E, bu bir müjdedir. Çünkü en nihayetine cehenneme girse bile sonu cennete çıkacak demektir bu. Tabii ki müjdedir. Ama şimdi bir de cennete direkt gitmek var. Sorgu sual çetin geçmeden gitmek var. Sıratı şimşek gibi geçip gitmek var. Bir de öbürüyle sürünmek var. Onun için yani sağ almak direkt cennetik olduğu anlamına da gelmiyor. Çünkü tabii ki bir müjdedir şudur. Ama diğer ayetlerde şimdi ne buyuruyor? Mizan terazi o gün ahirette mahşerde kurulacak olan terazi haktır. فَمَنْ فَقْقُلَتْ مَوَازِينُهُ Kimin sevap tarafında, kefesinde tartılanları ağır gelirse, yani sevabı çoksa, فَوْلَاكُونَ مُفْلِحُونَ Ancak onlar felaha erecekler. فَمَنْ خَفْفَتْ مَوَازِينُهُ Şimdi defterini sağından bile aldı. Ama geldi mizanda sayfeler kondu. Sevap tarafı hafif düştü. Günahlar ağır bastı. Müslümanlarda da çok var böyle. Onlara ne olacak? فَوْلَاكَلَهِ نَخَصُورُوا اَنْفُسَهُمْ Evet. Onlar e, ne yapmışlar? E, kendilerini zarara uğratmışlardır. E çünkü cennete direkt gitmek varken, hiç azap görmemek varken, e, mizanda, işte ne bileyim, salatta sıkışmamak, sıkıntıya düşmemek varken, mahşedinde 50 bin sene rahat etmek varken, iki rekatlık namaz kılacak kadar kolay geçmek varken, sıkıntıya düş, yani Zarara uğrattı kendini. Kafirler gibi müebbet zarara uğratmadıysa da muvakkat zarara uğrattı. Çünkü bizim zulmediyorlardı. Burada da bir şirk koşan manasına gelirse zaten onlar ebedi cehennemlik tamam. Onların defter, defteri veriliyorsa da şey yok. Mizanda bir tartı yok çünkü. Sevap tarafı olmadığı için iki kefeye konacak şey yok. Tek kefe. Onun için mizan dikilmiyor. فَلَا نُقُيْ مُلَوْمْ يَوْمَ الْكِيَامَةِ Kıyamet günü onlar için mizan dikmeyeceğiz buyurur Kehs Suresi'nde. E, bunların zulümleri nedir? De? Bunların zulümleri şirkten aşağı ama içki içmiş, kumar oynamış, zina etmiş, faiz yemiş, yalan demiş, kıybet etmiş, kulak yemiş falan. E, bunlar tabii ki adamı gavur etmez günahını günah bildikten sonra fakat kendine yazık etti. E, dolayısıyla ayetle sabittir. Daha sen ne diyorsun? E, yani ben hadislere inanmasam niye kafir oluyorum? Niye benim imanım kabul olunmuyor? E kardeşim ayet hadis birlikte Ayet-i vezin diyor, mizan diyor, terazi diyor. Sen e, Allah'a da inanmıyorsun Celle Kur'an'a da inanmıyorsun. Hadis derken Kur'an da gitti. E, zaten hadis-Kur'an birbirinden ayrılmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keyfinden istediğini konuşmaz. Ayet bu. <gülüyor> Ahiretle ilgili meselelerde özellikle nasıl kendisine bildirilmeden bir şey söyleyebilir? O ancak bir vahiydir, ona bildiriliyor. Onun için mizana inanması şarttır. Ee, mizan nasıl bir şeydir? Zil <gülüyor> kiffeteyni, iki kefe sahibidir. İki kefesi var. E, kiffe Arapçası. Yani e, tartılacak şeyleri işte peynir koyuyorsun, zeytin köşemle Bir tarafına ölçü birimini koyuyorlar değil mi? Bir tarafına da e, sattıkları malı koyuyorlar. Şimdi onun kaç gram geldiğini ölçecekmiş. Buraya da efendim bir tarafına cevapları koyuyorlar bir tarafına günahları koyuyorlar. E burada hangisi ağır basarsa öbürü efendim düştü aşağı demektir. Buradaki hesapta bu bu Allah'ın tartısı bu. Zerremiz kal şaşmaz. Burada zerreler bile ölçülecek. Şimdi beyan ediyor. Ve lisan lisan sahibidir. Lisan demek dili var. E sen şimdi e, konuşuyor yani. Hükmü bildir bildiriyor. E nasıl oluyor? Ya nasıl oluyor sen kantar bilgisayara bağlamışsın. Kantar tartıyor. Şimdi efendim e, her şey bilgisayarla. Ondan sonra e, biz eski şeyleri sen bakkal terazilerini mi hatırlıyorsun? Ne tartılar, açıklar, bir şey koyuyorsun hemen. Orada ekranda direkt gösteriyor. veyahutta da, e, efendim, kimini sesli yaparsan, sesiyle söylüyor. Orada ne diyor mesela? İşte benim 25 gram. E şimdi şeye bağlısan, 25 gram diye söylüyor artık. E, yani şu andaki teknolojiyle bunlar vakı şeyler. Cihaz konuşuyor yani, bildirim yapıyor. E, Hadis-i şeriflerde de, e, mizanın, e, terazinin dili olduğunu... Ve e, insanlara e, işte çıkan neticeyi hesabı bildirdiğini söylüyor. Buna böylece inanacaksın. Çünkü neden? Hadis-i şerif var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurduysa haktır ve gerçektir. Ondan sonra bu, bu efendim yok. Bu işte Allah'ın adama itibar vermesi, vermemesi manevi bir tartılma falan. Nereden uyduruyorsun bunları ya? Allahu Teala ağırlıktan bahsediyor, hafiflikten bahsediyor, tartılanlardan bahsediyor. Hardal tanesinden bahsediyor. Yani zerre kadar şeyleri ince tartan teraziden bahsediyor. Bunun genel manada Allah katında itibarı varmış yokmuş. Böyle bir tevil ne kadar şey uzak bir ihtimal. Bu, bu ehli sünnete göre böyle teviller batıldır. Evet. Şimdi iki kefesi var. Birisi hasenatı. Yani cevapları tartıyor. O nurdandır. nur gibi parlıyor. Diğeri seyyatı tartıyor. Yani kötülükler ona konuyor. Kötülükler ona konuyor. Peki nasıl konuyor kötülükler falan? Şimdi anlatacak. Ee, o karanlıktandır, zulmettendir. Yani o zipsiz, zifiri karanlık. Zaten günahlar da karanlık. Karanlık üstüne karanlık. Buna böyle iman edeceğiz. Ve ediyoruz elhamdülillah. O sıfetü, mizanın sıfeti, yani tarifi, şekli, şemali yani nasıldır? şemaili fil uzami büyüklükte. Sence terazi zannediyorsun efendim. Bakalım de tartısını zannediyorsun. Yani veyahut da tır tırları tartanlar da var. Kamyonların girdikleri kantarlar var büyük. Onlar da tartılıyor yani yüküne kadar bilmem ne. Öyle mi zannediyorsun yani? Ya koca tırın içindeki tonlarca yükü tartıyorsa işte, ondan büyük olur mu? E sen ne zannediyorsun? Allah'ın terazisinin sıfatı fil uzami, büyüklük hususunda nedir? Ennehu, her bir, ennehu yani külleye gidiyor, külle kiffe. Her kefesi, yani terazinin her bir tartan tarafı, ikisi birden değil. Her biri tek tek mislu tibakü semavati vel arzi. Göklerin ve yerlerin tabakaları kadar büyük. Kökler yedi kat. Yerler yedi kat. Kur'an ile sabit. Yedi kat kökler, Birinci kat, ikinci kata en hızlı giden, işte füze mi denir, şu anda en hızlı vasıta ise Beş yüz senede gidilir. Zaten bizinkiler daha bire bile gitmemişler. Ay'a çıktık, bilmem güneşe çıkamadık. Bütün bu gezegenlerle ilgili Mars, Kars, bunların konuştukları birinci katın altında. Yani uzayda, fezada. Ama o birinci katın altı. Daha birinci katcaymış, bizce çıkamamış çünkü orada meleklerle korunan kapıları olan öyle davetsiz, mahvesiz, izinsiz çıkılamayan bir şey. Ama şu anda birinci katın altı müsait. İşte öne gelen uydu atıyor, öne gelen bilmem ne e, efendim şeyine gezekene gittim diyor. İşte gitti mi, gitmedi mi? Neyse, o da ihtilaflı. Efendim su arıyor, bilmem ne arıyor. Ondan sonra e, bunlar hep birinci katın altı. Biz birinci kat, lan ikinci kat, birinci kata çıkmak için bu dünyadan sen füze atıyorsun, vermiyorsun, ay diyorsun, güneş, ay dediğin, Mars dediğin yakın yerler. Ondan daha kaç kat fazla ilerisi birinci kata gitmen için. Burası yerle birinci kat arasındakileri bunlar konuşuyor. Birinci ta kadar 500 senelik mesafe en hızlı giden vasıtayla. Oradan ikinci kat 500 sene. Her iki sema arası 500 senelik mesafe hadis şerif var. Bunda neyle ölçülüyor? En hızlı giden vasıtayla. Şu anda en hızlı ne var? E, herhalde ışık hızından daha ileri bir şey bulamadılar. E, onunla hesap ettin. Sonra daha hızlısın bulursan ondan O kadar büyük. Şimdi terazinin bir e, gözü, mizanın Allah'ın tartısını ce celaluhu bir kefesi. Yedi kat yerler, yedi kat gökler ne kadar mesafe? Beş yüz seneden arasına ohu! 3500'dan oradan, 3500 oradan efendim en azından bir burası ne diyor? 7000 senelik mesafe ya oraları Yani 7000 sene en hızlı giden vasıtayla bitiremezsin. Tüketemiyorsun. Ancak tüketiyorsun. Yani ulaşıyorsun. Bu kadar büyük. Allah Allah. Evet Selman radıyallahu anh'a rivat etti. Hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Ömül kıyameti. Kıyamet günü mizanlar, teraziler Ya teraziler derken bir terazi var ya herkesin kendi ameline göre ayrı teraziler diye kabul eden ulema da var ya da bir terazi var çok büyük bu dediğimiz bu çok büyük terazi herkes ondan tartılıyor. O manata herhalde anlaşılır. E, kıyamet günü mizanlar teraziler konulacak yani bu Cemi diye mi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor cemî de geçiyor vel veznü yemezil hak orada müfret geçiyor. Böyle dolm el orada mizanlar diye cemi geçiyor. O cemi geçmesi büyüklüğünden işte yedi kat köklerin yerlen tabakaları e, kadar büyük olunca tabii ki mizanlar oluş oluyor. Öyle vurdu hep fiinne semawatu vel ardu levesi athunne yedi kat kökler ve yedi kat yerlerin şu anda ne kadar tonajı var, ne kadar ağırlığı var, ne kadar maddi efendim boyutu var. Öyle ya bunlar elle tutulan, gözle görülen şeyler, varlıklar yani gökler, yani Bunların hepsini efendim Allahü Teala'nın mizanına koysan o mizan hepsini hepsine geniş gelir. Hepsini alır da daralmaz. Yeride daralmaz diyor. Bu hadis-i şerifte Diğer diyen hadis-i şerifte ne buyuruyor? İnnel cennete tu'da an yemin el arş Cennet arşın sağ tarafına konulacak. Şimdi cennet, cehennem şu anda mevcut mu mevcut, mahluk mu mahluk sahiplerini bekliyor, yaratılmış. Fakat işte birçok sayı ad-i şerif, Kur'an'daki anetler de bunu destekliyor. Cennet için u'ud-i takva sahipler için hazırlandı, bitti buyuruyor. Cehennem için uud kafirin, kafirler için hazırlandı. Yani mazi sırasıyla hazırlanması bitti buyuruyor. E, bunlar mevcut. Ama bunlar seyyar. Seyyar ne demek? Eee... gelip gidebilir. Allahu Teala'nın dünyayı nasıl mesela yüzdürüyor? Efendim, gezegenler nasıl felekte yüzüyor? Bunların hiçbiri bağlı sabit değil. Ay nasıl geziyor? Sabah ya akşam nereden çıkıyor? Sabah nereye gidiyor? Güneş sabah nereden çıkıyor? Akşam nerede batıyor? Görmüyor musun nasıl geziyor? Cennet cehennemde e, mahluk ama Allahü Teala istediği tarafa onu alır. Şimdi 7 kat göklerin üstünde Cennet, yedi kat yerlerin altında cehennem. Ama o istediği yere çeker. Şimdi mesela ne buyuruyor ayet Ve ciyeyev meydin bir cehenneme. O gün cehennem mahşere getirilecek diyor. Şimdi cehennem ne kadar büyük yer? Artık onun büyüklüğünü aklınız hafızalan almaz yani. Cehennemin büyüklüğü, cennetin büyüklüğü. En normal bir müslümana orta dereceli, vasat bir imanlı kişi 60 dünya kadar cennet. 60 dünya Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bu kadar Müslüman bu da ortalaması 60 dünya yani cennetin büyüklüğünü anlamaz için veya cehennemin büyüklüğü. Kâfir'in inne vırsel kâfir mislüce Uhud da o kadar bir kâfir'in azu dişi Uhud da kadar büyütülüyor. E bu kadar kâfir var Adem Aleyhisselam'ın oğlu Kabil'den beri kıyamete kadar ki kâfirler Müslümanlardan bin kat fazla. İmam e vehat 999 cehennemin adamı binde bir cennetin adamını kıyas bu ne hepinin azut işi Uhud'da kadar oluyor. Bu sahih hadis. Ma menki menkibeyl kafiri mesire selasete eyyamdir rakibül musri en süratli atabilen koşturan kafirin iki omuzu arasında e, üç günlük mesafede koşturur, at koşturur. İkoku da büyütülüyor. Bedenleri ne kadar büyük olursa yanmasının acısını o kadar hisseder. Çünkü küçük bir bedenin yani bizim gibi 60-70 kiloluk bir adam, 165 bir adamın yanmasıyla işte bu demin dediğim gibi bütün dünyayı kaplamış. Efendi veyahut da İstanbul kadar mesafede kilometrelerce vücudu var. E bunun yanması bir olur mu? Bunlar hepsi hadis. İbn Kesir'de geçiyor, Bukhari üstüne yani İbn Kesir tabii Buhari üstünden naklediyor veyahut da Kutubi'sitte vesaire daha birçok var. E şimdi bu kadar büyük cehennem. ama ayette diyor ki veciye cehenneme. O gün cehennem getirilecek diyor. Kaç bin melek getiriyor cehennemi? Yani pota gibi düşün. Demirlerin kızdırıldığı potalar var. Demir, çelik fabrikalarında. Benim babam e, çiviciydi, demirciydi. Ben fabrikaya giderdim çocukken. Yani gençken. O potalar var. Yani o pota kıpkızıl oluyor. Yanına kaç metreden yanaşılmaz. Zaten yerin içine oyuk yapmışlar. Onun içine koyuyorlar. Orada da kaç metre var. Yanına da yanaşlamıyorsun. O ilk, öyle kızıl, kızıl, kıpkızıl böyle. Ateş, ateş. Çelik, demir yani demirin kıpkızıl olduğunu... İçindeki demirleri görmüyorsun. Potanın dışı. Sonra kapağını açıyorlar. Allah o açıldı o zaman ne acayip bir hararetler çıkıyor. Demirler kıpkızıl. Yani demir bilyalar var böyle şeyle tekerlekli. Kıpkızıl, kıpkırmızı. Sonra soğuya soğuya bekletiyorlar. Onu soğa koylar soğusun soğusun, soğusun soğusun saatlerce. Anladın mı? Onu ne yapıyorlar? E ona kim el de çıkaracak oradan onu soğutmaya götürecek. Vinçleri var. Oradan ona basıyor. O vinçin halkasını oraya takıyor. Şeyle. Üstten geliyor o efendim demirle çelik halkayı takıyor o dalganlara buradan basördüğümü o vinç onu kaldırıyor ondan sonra soğutma yerine indiriyor böyle hendek gibi yer kazmışlar demir fabrikalarında böyle yani e şimdi sen cehennem getirilecekse ondan sonra onu öyle vinç kaldırıyor orada onu götürür e bunu cehennem. Oho, kaç cehennem, yanlim kaç getirilir getirelim getirilir çünkü Sayyid Şerif de Celalettin tefsine geçer Yani birçok kaynaklarda var. 70 bin melek cehennemin yularından yani yularlarından hepsi bağlamış şeyine, İşte bu şeyin takıldığı gibi vinçin ona halka taktığı gibi, 70 bin e, halkası var. Cehennemin taşınmak için e, 70 bin halkası var. Her bir halkadan 70 bin melek tutuyor. 70 bin kere 70 bin. Yani yetmiş bin kere yetmiş bin, dört e, herhalde milyar küsür bu ne ediyor? Bu kadar melek. E, bu kadar melek, efendim bir meleğin ne kadar kuvveti var? Bir melek yedi kat yerin dibine kanadını koyup, dibinden söküp, yedi kat köklere kaldırıp ters çevirebilir. allah Teala meleklere bu kadar kuvvet verdi, beyan ediyor. O zaman cibril kuvvetin çok kuvvet sahibi diyor şimdi bunlar. Hep ayetler, ayetlerde ve tefsirlerde geçen hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Böyle milyonlarca, milyarlarca melek çekiyor. Bir meleğin kuvvetini demin anladık. Eşin ceh cehennem getirelim ayet ve cii bir cehennem. Cehennem o gün maşterin ortasına getirilecek diyor. Anladın mı? Cehennem getirildi diyor. Ve özlfetil cehennetül muttakin. Bak takva sahiplerine cennet yaklaştırıldı diyor. Hep bunlar ayet. Demiyor ki takva sahipleri cennete yaklaştırıldı. Yani cennet bir yerde duruyor da. Bunlar oraya yaklaştırılıyor demiyor. Cennet takva sahiplerinin ayağına getiriliyor, yaklaştırılıyor diyor. Yani mahşerde nasıl ki cehennem Kendi ehli için azap olmak üzere onlara gürleyip efendim üzerlerine saldıracağı zaman bir tek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu durdurabilecek. Ee, sen karşıma çıkarılmasaydın mahşer halkını ezmiş, geçmişim, yakmış, kül etmiştim. Cehennem söylüyor. E, cehennem konuşur mu? Ya Allah Allah, Cehennem elim tele Biz cehenneme buyuracağız ki doldun mu? Kavurlar münafıkları at, atıp atıp atıp yine doldun mu diyeceğiz diyor. Kur'an hepsi ayet okuyor, hepsi hadiste değil bunlar. Ve tekul elmin meziyit. O da diyecek ki daha ne vardın ki ya Rabbi? Çok yerim boş kaldı. E, büyük bir, bir kafirin dişi uhud davga azı dişi uhud tavukadar. İki orası üç günlük at koşturuyorsun. O kadar gavur dünyanın birinde 999'u atılmış oraya. Hala ne verdin ki diyor. O kadar büyük. Bak cennette takva sahibine yaklaştırıldı diyor. Kelimeleri manaları iyi okuyalım. Anlayalım düşünelim. Onun için ayet hadis hepsi birbirini tasdik ediyor. Teyit ediyor. Hiçbir de tenakuz yok. Bak bu hadis-i şerifte de ne buyuruyor? Cennet arşın sağına konulur. Arş yerinde sabit duruyor. Ondan sonra E i̇stediğini alır yerinde bir tarafa koyar. O ayrı bir şey. Hepsi hiçbiri sabitlerken o yerinden oynatılamaz diye bir şey yok hiçbir şey için. allah Teala'nın kudreti de ahirinde hepsi. E, arşın sağ tarafına cennet yerleştirilir. Çünkü şu anda göklerin üstünde ama gökler patlayacak. 7 kat gök patlıyor. Güneş sistemi, ay sistemi çöküyor. Bütün bu noktada efendim, yerler e, tebedül ediyor. Mahşer arası kuruluyor. Artık bu bildiğimiz göklerin üstteki yerinde değil. Onun için arş açılıyor. Şimdi gökler patlayınca sen açılınca e, ne görüyorsun? Açık i̇şte kürsüyü görüyorsun. Sidrazül Mutah görüyorsun. Cennetül Meval. Arşı görüyorsun o zaman. O zamana kadar şimdi biz arşı nasıl göreceğiz? Daha birinci kat semayı göremiyoruz. Cennet arşın sağına konulacak. Cehennem de getirilecek arşın sol tarafına konulacak. Sonra da mizan getirilecek. İşte sen bakkal Nur Efendi'nin mizanı zannettiğin için E bak ne kadar büyük cennet ne kadar büyük arş ne kadar büyük teminden beri anlatıyoruz. İşte o mizan da onların ortasında duracak kadar büyük yani. O mizan getiriliyor. Ve yuten bil mizan iftusabu beynehi de illa taala. Mizan terazi getirilecek. Allah Teala'nın huzurunda yani Allah Teala mekam, mekandan makamdan müneze Mevla'nın bu, buyurduğu yere e, konulacak. Kiffetun lil hasanat tarafı yani sevapları, iyi amelleri ölçen kefesi aynıyemin ile arş. Arşın sağ tarafında. Cennet nereye konmuştu? Arşın sağ tarafına. Mizanın sağ kefesi, sevapları tartacak kefesi nereye konacak? Arşın sağ tarafına. Tam mukabilinde karşısında ne var? Cennet var. Direkt transfer. Oradan oraya. Efendim. mukabileten Kiffetül hasenat mukabile tünde olur lil cenneti. Cennete tam mukabil. Mukabil Türkçeleşmiş zaten. Karşı karşıya. Ve kiffetü seyyahat. Günahları tartan kefesini nereye konacak? Anyesariyle arşın sol tarafına. Karşıda ne var? Mukabile tün linnear. Cehenneme tam mukabil. Buradan zaten kötülükleri tartan taraf ağır gelirse oradan oraya transfer. Evet. Hadis-i şerifte Böyle bildiriliyor. Onun için e, el-i meşhur olan, yaykın olan görüş, tek bir mizan, terazi, bütün ümmetleri ve hepsinin bütün amellerini tartacak. E, ama e, ayetlerde, hadislerde, eserlerde, rivadetlerde, e, mizanlar, mevazin, cemî tabirlerde geçiyorsa o tanzım için, yani büyüklüğünü ifade için. Ondan sonra efendim Ama bir insan dese ki, düşünsek yani bazı alimlerin görüşüne kail olsa efendim bir amel eden kişinin e, muhtelif mizanları oluyor. O mizanda da bölümler var. Burada mali ibadetler zekat, sadaka, fitre, hayrasine gibiler tartılıyor. Mizan içinde efendim yine mizanlar var yani. O noktada da bölümleme. Öbürü bedeni ibadetler, namaz, abdest elan gibi. İşte ondan sonra Böyle her sınıf ameli yani amelinin değişik kısımları işte bak, küçük günahlar var büyük günahlar var değil mi şimdi bunlar böyle amellerin özel amellere mizanda özel bölümler var bunu da kabul edilebilir cemiden dolayı yani mizanlar e, ad-i kerimesine de e, bu manada verenler olmuştur bunda da bir e, sakınca yok bunun kabul edilmesi e, ad-i hadise muhalif bir şey değil. Şimdi tûzenu tartılacaktır. Fihi o Allah'ın terazine mizanda. Ne el-e'mâlu ameller tartılacaktır. Mükellef kullanı amelleri. Tabii ki deli doğmuş, deli büyümüş, deli ölmüş mükellef değil. Ya Çünkü ama adam 30 yaşına kadar 25 yaşına kadar akıllıydı. Ondan sonra delirdi. Ölene kadar da deli olarak öldüğü için akıllanmadı bir daha. O tartılır çünkü o niye? ...şimdi delirene kadar, aklını yitirene kadar mükellef olmuş. Veyahut alzheimer olana kadar veya bunayana kadar... ...yani ondan sonra mükellef değil ama ondan evvel... E, ...buluğa erdikten sonra akıllı bir dönemi varsa, öyle ki bir gün... ...mükellef olarak yaşamış. O günde ne yapmış? Yani onlar sorur ama şimdi delirdikten sonra... ...ona tokat atmış, onun parasını almış, onu orada bir şey bulmuş, kimindir sormamış, almış götürmüş... ...e zaten akılsız. Ama şimdi o bir gün bile akıllı olsa... Bir saat bile akıllı olsa o artık mükellef olmuş. O ölümüne kadar yaptıklarına mesul olmasa da o akıl balik olduktan sonraki yaşadığı evrede e, ne yapmış ne yapmamış o, o ameller tabi mizana konacak. E geri kalan zaten ömrünün çoğunu mükellef geçirenler haydi haydi yani. Ben sana yarım saat bir saatten bir dakikadan bahsediyorum. E, son zamanda deli olmasa bunanmış olmasa alzheimer olmasa Bir şey hatırlıyor olmaması falan, buna mani bir şey değil. Çünkü, bir defa teklif ona yönelmiş. Ama mesela meleklerin amelleri tartılacak mı? Tartılmayacak. Niye tartılmayacak? Ya melekler, e, şey değil, günah işlemiyorlar. Günahı olmayan şey, kafirler tartılmayacak diyorsun. Niye? Ayet-i bir ee sevabı yok ki adamın. Karşısına kefenin koyacak bir şey yok. Sen sadece peyniri koydun, karşısına Tartı ölçü birimi bir şey koymadığın zaman bunu neyin tartıcı neyle tartacağız bunu kaç gram geldiğini Karşılığında bir şey olacak bir ölçü birimi olacak. E şimdi günah sevabın karşılığında konan ne olacak? Seyy'e günah olacak. E şimdi burada kafirin sıfır günah tarafı var karşılığında ne olacak? Hasene sevap olacak. E hiçbir yaptığı iyiliğin sevabını görmeyeceği için hasenesi yok. Hasenesi olmayınca tek günahları tartsan ne olur? Neye göre ölçü birimi onu kabul etmiyor ki? Miktarı belli değil. E çünkü neden? Ebedi cehennem zaten. Ebedi cehennem olan cehenneme gitse de kaç sene sonra çıkacak hesabı yok ki. Efendim. Ameller onda tartacak ama melekler gibi. işte benim anadan doğma deliler gibi. Önce efendim e, ne bileyim hiç, daha hiç. Ama onlarda kul için bir şey var. Kısaslar kulakları var yani deli de değil de. E diyelim ki eee Ne diyorsun? Eee fani fetret halinde falan onlarda bir kulakları varsa bilmem peygamber görmemiş, hadis duymamış, ...tebliğ ulaşmamış o ayrı bir şey. Ama kulakları ile ilgili konuda yani çünkü orada adamı dövmüş, malını gasp etmiş, karısını almış, tecavüz etmiş bilmem ne bunlar ben, ben Kur'an gelmemişti bana, peygamber bilmiyordum bilmem ne o olmaz. Çünkü orada kulakları hayvanlarda bile kısas var. Boynuzlu koyun Efendim, e, boynuzsuz koyun, boynu kız hakkını alacağını say hadis. Yuhustas sulik şatil, cemmâ imine şatil karna. E böyle bir gün yani. Bu ayrı bir şey. Ama tabii, e, ayet hadisle emirler yönelmiş, farzlar, vacipler yönelmiş, haramlar, işte e, mekruhler yönelmiş. E sen ondan sonra bunları bilmişsin, kavramışsın, ne yapmışsın, ne yapmamışsın, bu ayrı. O tabii, fetretlerinde olana onlar yönelmez. Efendim, şimdi çocuklar buradan çıkıyor, çünkü çocuklar mükellef olmadan ölmüş, hepimiz çocuktuk, o zaman hepimiz çıkacağız değil, çocukken ölenler e, burada mizana konmayacak çünkü bunun e, günah yazılmaya başlamamış ki, günah yazılmaya başlamadan öldüğü için yine terazinin bir tarafı boşta kalıyor, neye tarsılsın. Ondan sonra nebiler peygamberler onlara teşrifen ve ben Allah onların şanının şerefini yüce tutuyor. Onlar normal kullar gibi. E çünkü onlar masum. Zaten günah yok. Günahsız olanın niye tarsısı? Ondan sonra. Bir de cenneti bu ümmetten cennetin sağ kapısından, sağ tarafından gidenler halinden defterini alanlar demedik. O genel değil. Sağ kapıdan cennete girenler. Sağ kapıdan hesapsız. Çünkü ümmetimden işte 70 bin kişi, yetmiş kişiyle 70 bin kişi hesapsız. O e, şifa-ı şerif dersi salı akşamları yapıyoruz. Sekiz akşam yani aldık işte dersleri. Dün akşam da öyle yaptık. E, o hadis-i şerif önümüzdeki derste geliyor. Yani bu önümüzdeki salı akşam şifa şerif dersi inşallah... Bazı Hz. Şerif Gölü, ümmetimden 70.000 kişi, 70.000'in her biri de 70.000'le beraber şefaat ediyor. Bazı rivayetlerde 700.000'e o rivayet olursa çok epey biz de bir ümitleniriz. Ama tabii 70.000'e ümitimiz yok. Zaten sahabe bile 70.000'i geçiyor. Ama 70.000'le 70.000 olursa o tabii bayağı bir e, efendim e, milyarlara tealluk ediyor. E, ama... Ee, orada bile ümidimiz çok az. Çünkü bu ümmetten 1400 küsur senedir. Bundan sonra kıyamete kadar gelecek. Ne salihler, ne veliler var. Geçmiş ve gelecek. Onun için biz acaba 700 bin olursa rakam çok acayip fırlıyor. Ee, onda belki bir ümit. O hadis çok önemli. şifa derse kaçırmayın yani haftaya. O hadisi şerifi şer edeceğiz orada inşallah. Şimdi dersimizin konusu o değil. Şimdi onlar bir gayri hesap. Evvel cumretin telicül cennete Bukhari hadisine de geçiyor. Ayrı bir hadis bu. Cennete girecek ilk zümre, vücum, hala, surat-ı kamedini, e, leylet elbedir, dolunay gecesindeki ayının parlaklığı gibi suratlar olacak falan. İşte bir gayri hesap girecekler hesapsız. Şimdi o hesapsız girecekler de mizanda amelleri tartılmıyor. Çünkü hesapsız diyor. Sahih hadis bu. Hesapsız girecek veliler, sıddıklardan, şehitlerden, salihlerden hesapsız girecekler var. Yok değil. İşte o hesapsız e, girecek olanlar cennete yani hiç mizana uğramadan mizana uğramadan sırata uğramadan yok ve immin kübile var diyor. Sırat bir dahaki ders. Akalet dersimiz. Haftaya çarşamba akşamı saat işte 20.30'da buçukta başlayacak ders. Orada sırat konusu işlenecek. E sırat ve immin kibla diyor. sizden uğramayan yok diyor. E, ayet Meryem suresi. O kesin. Herkes sırata uğrayacak. Ama mizana uğramadan hesapsız olarak vaat edilenler var. Bunlara sağdan yolu tutun sağ yolu Sağdan cennetin sağ kapısından girin denilecekler var Allah cümlemizi Celle Celaluhu Fazl-ı e, o kapıdan girmeye muvaffak eylesin Neyse Hani şimdi biliyorum neler düşünüyorsunuz Ben de aynı şeyi düşünüyorum Ya girelim de hangi kapıdan girebilirsek girelim Çünkü dünya işlerinde hedefimiz çok büyük Ama ahiret işlerinde ama cennete gireyim de nasıl gidersen gireyim süfli-i himmet düşük derdimiz ama işte amellerimizi biliyoruz. Ee, yani o bakımdan yine dövüşsüz olmayalım. Allah bizi de ıslah etmeye, evliya ilhak etmeye. Kadir dedi bu saatten sonra peygamber gelmeyecek. Kimse peygamberliği zaten kesbetemez. Kesbi değildir, bu hepidir. Ama velilik kapısı açıktır. Sıddıklık kapısı açıktır. Şehitlik kapısı açıktır. Salih olma kapısı açıktır. Niye ümidi kesiyoruz kardeşlerim ama maalesef ben de böyle kara kara düşünüyorum. Ya girebilsem de nasıl girersem yani ilk zümreyle hesapsız keşke keşke ameller konacak. Şimdi ameller nasıl konacak? Burada da efendim e, bu konu da bu ehl sünnet tarafından işlenmiş e, ameller e, tartıya girecek şeyler sayfalar sayfalar konacak. Şimdi aşağıda da zaten konuyor. Sayfalar yani amellerimiz ki rağmen katibin tarafından yazılmış ya o yazılan içindeki amellerin yazıları konacak. E amellerin yazıları konursa yani günahın yazısıyla harfiyle mürekkebiyle neyse e, sevabın yazısı falan bunlar aynı iş birbirinden ağır gelmez ki. Diyelim ki o e, yüz sayfa günah var. Yüz sayfada sevap yazılmış. E bunlara yüz sayfa, yüz sayfa koy sağa sola eşit gelin. Olur mu? Buradaki sevabın içinde bir tane kelime-i tevhid varsa burada binlerce günah olsa içerik bakımından bu bunu alır aşağı. Anladın mı? İşte Tirmizi hadisinde geçer çok meşhur. Kaç kere eski sohbetlerini anlattım. E, bir adamı mizanda tartılırken adamın kalbi boğaz, boğazına çıkacak yani. Ölmek mümkün olsa bin kere ölür. Heyecana baksana. Millet maç seyrederken heyecandan kalp krizi geçiriyor ya. Orada cehenneme gitme durumu var. Ne biçim heyecanlanacak? Bu adam burada bakacak. Efendim büyük ameller açılıyor. Defter geliyor. Bir sayfa geliyor buraya konuyor. Bir sayfa sola, bir sayfa sağa, iki sola, bir sağa falan falan falan Bakıyor ki ara çok açıldı. Sol tarafı kabardı. Sağ tarafı yattı aşağı yani düştü dibe. Ondan sonra ne olacak? Tam ümidi kesti artık. Şimdi Allah tarafından emir gelecek. Zaten mizanında lisanı var, dili var bu cehennemliktir. Hatta bunu cehenneme melekleri oradan söyleyecek. Kararı beklerken, hesabın açıklanmasını beklerken bir bitaka, bir bitaka küçük kağıt parçası kadar böyle bir şey. İşte on diyorum sana şimdi yazılanların hepsi bir değil. Görünüşte aynı harf, aynı boyut ama şimdi içeriye bak. Bir dakika geliyor, böyle sallanlatsana, şimdi adam işte, sağmağa mı düşecek, solmağa mı düşecek? işte terazinin sağ kefesine mi konacak, sol kefesine mi konacak? Çünkü uçuşuyor. Bu çok önemlidir. Ule, abli, dua derken, sayfaların uçuştuğu günde sağ tarafımızdan itaile defterlerimizi diye dua ediliyor. فَتَطَائِ رُسْصُّهُ Sahih hadiste geçiyor, sayfalar uçuşacak. Şimdi uçuşuyor derken, uçma öyle bir şey ki böyle <gülüyor> şimdi oradan vesli, buradan vesli gibi değil o tabii. Ben sana ne dedim? Arşın altındaki hazneden depodan gelen bir rüzgar. Ama o özel görevli bir rüzgar. Öyle şimdi gelen kağıtı rastgele eser rüzgar sola düşürdü. Öbürünü işte hesapsızca sağa götürdü. Böyle bir şey yok. Yaprak mı bu ya? Yaprak bile Allah'ın ilmi olmadan istediği tarafa düşemez rüzgarla beraber. Bu geliyor o rüzgarın esintisine göre. Ama tabi adamı çok heyecanlandırıyor. Yukarıdan aşağı gelirken tam anlayamıyor onu sağ mı sola mı. Fakat geldi geldi geldi Ey sağa mı gitti, sola mı gitti falan derken adam zaten diyor ki bizim sol taraf battı balık yan gider. Buraya, bu bir küçücük bir kağıt daha var. Bu da benim amelim ama içinde ne yazılı bilmiyorum ama ya zaten küçücük bir bütaka. Efendim sağa konsa, sağa şah kaldıramaz, beni kurtaramaz. Sola konsa, zaten bir de benden e, <gülüyor> sol taraf şah kalkmış, üstüne bir tane daha ilave. Yanarız bilmem ne kadar daha. Cehennemde hesabı Pek de bir tehdit de içermiyor yani onun için. Çünkü sol taraf zaten kabarık. E sağ da şah kaldıramaz. Çünkü küçük. Ama mesele öyle değil ki. O sağ tarafa o kağıt bahsediyor. Konlar konmaz. Hadislerce ne buyurur Adama onlarca sicil açılıyor. Sicil Türkçeleşmiş. Arapça'da sicil. Hadiste sicillat. Sicilin cemi geliyor. Siciller açılıyor. ki onların ot sema ki tayyis sicil lin kütüb. Kur'an'da da var sicil. İşte ama o da şimdi eee bir manası onun. Onda bir manası işte amel defterlerini mizana koyup dosyaları tertip eden melek sicilinin adı. O rivayet de var tefsirlerde. Sicil lin diyor işte amel defterlerini dürdüğü gibi, sonra açtığı gibi, işte mizana yerleştirdiği gibi biz de Gökleri düreceğiz Mevla buyuruyor. Çok ince ilimler, çok ince ilimler. Ha, o siciller, işte 99'u kondu sol tarafa açılan hepsi cehennemlik işler. E bir kağıt parçası geliyor, adam Müslüman tabi, adam Müslüman ama ameli berbat. Bir, bir takat geliyor, ondan sonra o da ve iki اِكِفْتِ حَسَنَاتِ حَسَنَاتِ tarafına konuyor. Adam zaten ümitli değil. Çünkü yüze 99'a bir ne yapsın? Ama fetâş et Bu sefer sağ taraftaki e, efendim sicil dosya bir şaha kalkıyor. Günah tarafı indi aşağı. Çok merak ediyor. Ben nasıl kurtuldum son dakikada cehenneme gitmek üzereyken? Ondan sonra açın bakalım. Açıyorlar. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sallallahu. Kelime-i Tevhid yazıyor. Demek ki bir ihlas ile. Zaten imanı var. İhlas ile bir kelime-i Tevhid okumuş ya. Bir kelime-i Tevhid sicili sağ tarafa ağırlaştırıyor. Ve la yes'ulüm asmillâhi şey. Hadisin sonunu böyle bir Allah'ın isminin karşısında hiçbir şey ağır gelemez. Senin günahların ne kadar? Dağlar kadar. Ne kadar? Gökler kadar. Ne kadar? Yerler kadar. Ne kadar? Peki Allah isminden ağır gelebilir mi bütün bu tonajlar? Gelemez. Onun için mesele ihlas. Mesele Allah rızası için. Riyadan uzak. Bir kelime-i tevit. Ya hiçbir nasip olmadı bize bu kadar senedir kelime-i tevit okuyoruz ya. Bazılarımız günde beş bin kelime-i tevit okuyor hareket dersini yapayım derken. Bir tane mi denk getiremeyecek ya? İnşallah gelir. İşte kardeşim. 13'ün sen kağıtın ufaklığına mesela o da 100 sayfa bu da 100 sayfa öyle bakma içerik içerik miyim? 13'ün şimdi defterler konuyor ehli sünnet ulemasının akaid ve kelam ulemasının cumhuruna göre mizana neler konacak? Sayfalar ya yani defterlerin kendisi konacak. Ama meselene içinde yazılı olan ameller şekle bürünecek. Hayırlı ameller hasenat kefesine konan ameller nurani bir surete bürünecek. O surette nasıl? O kadar ağırlığı var. Mesela Kelime-i Tevhid'in ağırlığına kadar, namazın ağırlığına kadar, farz namazın ağırlığına kadar, farz orucun, namazın orucu ağırlığına kadar, nafile orucun o ağırlığına kadar. Şimdi Recep'in ilk gecesi, ilk günü ne ameller, Recep'in ilk günün orucu neler neler anlatacağız? Bu cumartesi. Önceki YouTube kanalımızda da var. Saat yine 2030'da otuzda, sekiz buçukta başlasın. Lale Gül kanalında da var, canlı yayın olarak, YouTube kanalımızda da Burada neler anlattık? Şimdi bu bir nafilelerin hacmi var. Orada yazıyor. Diyor ki bu adam Sâme işte evvele Yevmim-i ilk günü oruç tuttu diye sevap hayırlı bir ameliye koymuş oraya. Eh ya evvele leytim-i ilk gecesini ibadetle geçirdi diye koymuş oraya. Ama şimdi bu cebin ilk gecesi ihyanın, Kadir gecesini ihya başka, Berat gecesi ihya başka, reçemin ilk gecesi, ihya başka. Bunların tonajları ne kadar? Anladın mı? Bir de şimdi reçemin ilk gün orucu var, nafile. Berat günün orucu, nafile. E bir de var, Kadir gününün orucu, farz. Ramazanın içinde olduğuna göre ekseri kuvvetli görüş o Ramazan Kadir gecesi, e günü de Ramazan'da farz oruç. E şimdi bunların tonajı e, tartıda bir mi? Anladın mı? Defterler konuyor ama defterin içindeki ameller suretlere büründürülüyor. Ve o suretler o miktar nura sahip oluyor. Yani işte amelin güzelliğine göre, ihlasına göre işte falan faziletine göre nuru fazla oluyor, tonajı fazla oluyor. Ona göre o sen ne diyorsun göklerle yerler arasını kaplayan mizanı sevapla dolduracak. Ne diyor hadis-i şerif? Subhanallah temle olmayacak. Buhari hadisi kim ikare edebilir? Bir Allah mizanı dolduruyor. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber temle o mabeyn es-sema ve'l-ard. Bak sahih hadis işte mizanın gökler arası kadar olduğunun delili. Allah Ekber yerle gök arasını dolduruyor. Yani mizan yerle gök arası kadar. Yer derken 7. kat yerin dibinden 7. katın en üstün tabakayı söylüyor. Bizim bu yerle gökü söylemiyor. 7, öbür hadisten onu anlıyoruz. 7 kat yerlerle göklerin arasını yani 3500 sene en hızlı vasıtayla gitsen aşamayacağın bir alanı kim sevapla doldurabilir de sevap tarafını ağır bastırabilir. Davut Aleyhisselam müracaat et diye, Ya Rab bana göster. Mevla buyurdu ki ya Davut dayanamazsın. bu ya Rabbi sen kuvvet verirsen dayanırım. Ne olur göster. Mevla e, keşfini açtı. Melekut alemini. Bir baktı. Terazinin bir kefesi. Yani sevap tarafı. Demin dedim ya ikisinin her biri dedim yani. Yerle gök arası kadar sevap tarafını dolduracak. Yerle gök arası. Yedinci kat dibinden yedinci katın üstüne kadar. Bu ara sevapla dolunca Davud Aleyhisselam. Bir de eni tabii doğu ile batı arası. Davut Aleyhisselam bayıldı düştü azametinden, heybetinden. Aylınca dedik ya Rabbi kim bunu sevapla doldurabilir? Hepimiz yandık. Mevlana vurdu ya Davut ben bir kulumu sevdiğim zaman bir Subhanallah diye beni tesbih edip tenzih edip zikretmesine vereceğim sevap bu mizanı tek Subhanallah doldurur. Ama işte orada bir şart var. Ben bir kulumu sevdiğim zaman. E bu şartı neyle yerine getirebiliriz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olduğumuz zaman. Çünkü kendi kafasına göre ibadet eden iflah olmaz. Sünnete ittiba eden iflah olur. Ne buyuruyor A'ati cellesine? Kul Habibim söyle onlara. İn Siz Allah. Siz Allah'a sevdiğinizi iddia ediyorsanız, seviyorsanız, yani sevdiğinizi söylüyorsunuz ama bu iddianızı ispat etmeniz için Fettebi'uni. Benim sünnetime tabi olun. Ben nasıl kılıyorum öyle? Ben nasıl abdest alıyorum? Ben nasıl kust Ben nasıl yiyorum? Ben nasıl içiyorum? Ben nasıl kazanıyorum? Ben nasıl harcıyorum? Ben nasıl giyiniyorum, ben nasıl kuşanıyorum, benim başımı nasıl tıraş ediyorum, sakalımı nasıl bırakıyorum, her şeyde. Bana tabi olursanız yuhbibkumullah, Allah da sizi sevecek. Ve ahfir leküm zünubeküm, günahlarınızı mağfiret edecek. Şimdi Allah'ın sevmesi kulunu neye bağlı? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba, ona tam tabi olmaya bağlı. Evvelki ümmetler dedi, o kendi peygamberlerine tabi olmaya bağlı. Ben bir kulumu sevdiğim zaman bir Sübhane Allah demesine vereceğim sevap bu mizan doldurur. Bukhara hadisi bunlar. Müslim kütübü sitte kaynıyor bunla. Sübhanallah temleül mizan. Ya. elhamdülillah Allah'a ekber. Temleani. Elhamdülillah Allah'a ekber. Bunları doldurur. Ev temleüm ağabeyin semaül arzu. Gök doldurur. Yani mizanın sevap kefesini doldurur diyor yani. Anladı mı şimdi? Hep birbirine bağlı. Bak ne kadar şeyler Mevla aklıma getiriyor. E, Mevla sizin bereketini, sizin dinlemenizin bereketiyle getiriyor tabi bunları. Böyle kendi kendime düşünsem hindi gibi gelmez. İşte bu noktayı bulduğun zaman anladığın zaman bir Subhanallah orada yazmış mı? Ama ben kulumu sevdiğim zaman. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam ittifaden sünnete uyan bir adamın Subhanallah bu. Yoksa adam aa görmüş bir şey şaşırmış bilmem ne affedersin. Çengi çalgı karı kız bilmem ne Fesubhanallah demiş. Onu Fesubhanallah kötü tarafa yazılır. Ben bir kulumu sevdiğim zaman zikir niyetiyle, ihlasıyla, ile itikad, el-i sünnet itikadı olacak. Mutezile, şia, cebriye, kaderiye, mürciye, müşebbiye, ana! 72 fırka. Sabaha kadar Allah desene, amiletün nâsıl be. Boşuna çalışır, boşuna yorulur diyor. İtikad düzgün olmadan amel kabul olur mu kardeşim? Biz niye bu itikad derslerini yapıyoruz? Zaten beş kuruşluk amelimiz yok. Bari o da zayi olmasın. İtikad bozuksa o da geçersiz olacak. Önce iman ve itikad tasih, el sünnet'e göre. Bu itibarla mizana defter konacak ama o defterdeki iyi ameller nurani bir surete bürünecek. Kötü ameller zulmani, karanlık bir şekle bürünecek. Ve günahın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre onun tonajı, küçük günah ona göre daha az. Büyük günah olursa içki, kumar, faiz, fuhuş, zina falan, livatta, lezbiyenlik, eşcinsel günahı. Onlar bir tonaj tutar ki yani. şah kaldırır sol tarafı. Teala Onun için Ehl-i Sünnet'e göre tartılacak olan amel defterleridir. Defterler tartıya konacak olan, tartılacak değil, tartıya konacak olan amal amel sayfeleridir. Ama mevzunat olarak tartılacak şeyler ise içindeki yazılan amellerdir. Amellerin gramı gramajı yoktur deme. Çünkü o ameller nurani veya zulmani olarak şekle bürünecek. ve o miktarda da onun gramı gramajı tonajı olacak, ağırlığı olacak. Sevapsa sevabının üstünlüğüne göre, günahsa günahın büyüklüğüne göre o miktar olunca işte terazi ona göre indirecek, kaldıracak. Çünkü yerle gök arası kadar büyük. Bunu ancak o tonaj mesela bir e, ihlaslı okunan kelime-i tevhid 7 kat kökleri yerleri aldırıyor aşağı diyor. E tamam hadi okuyorduk sen bu kadar senedir. Yani bir onu da aklıma geldi şimdi onu oku. levvadi semavat vel erdi kife kefe mizan vazi kelime tufi kife ukhra de turcu hadadil kefe ala ukhra imam rabbani mektubat azikre çok sayades yedi kat gökler yerler terazinin bir köşesine konsa bir kefesine konsa karşısına da bir kelime tevhid konsa lemaalet bi inne la ilaha illallah bir kelime tevhid hepsini Allah indirir aşağı o ağır basar diyor anladın Bir kefeye sığıyor. Demin demedik mi sığıyor bir hadiste. E, ama bir kelime-i tevhid de onlardan ağır geliyor. Anladın mı? Ama sen kelime-i tevhidin karşısında bir de faiz yediysen, bir de içki içtiysen, bir de kumar oynatıyorsan, bir de zina etiyorsan, bir de bilmem da bile alan razı, veren razı büyük günah. Ama bir de tecavüz ettiysen o da daha da büyük günah. Şimdi hepsinin katmanları var. Bu sefer onun bir tonajı geliyor. ona Yedi kat yerden gökten daha fazla. Buna göre yazılan defterler konuyor içindeki ameller surete şekle ve ağırlığa pürünerek tartıya giriyor. Bunu doğru anladığınız zaman mizan konusunda şüphe edeceğiniz, aklınızda aklınızı karıştıracak hiçbir şey olmaz, hiçbir şey kalmaz. Anladın mı? Bütün bunlar neyle oluyor ya? Ameller konacak, işte suretlere bürünecek, o tonajları olacak. Yerle kök olarak mizan konulacak İşte cennet arşın sağına getirilecek karşısına terazinin sağ tarafı kefesi hasenat kefesi konulacak cehennem soluna arşın soluna getirilecek mukabiline efendim terazinin günahları tarafından kefesi konulacak falan falan hepsi neyle oluyor? Bir <gülüyor> kudreti Allah Teala Allah Teala'nın kudretiyle ayet ve hadislerde bize bildirdiğine göre Allah'ın ve o alakusun Allah her şeye kadirdir diyorsun. Ben Allah'a inanıyorum diyorsun. On sonra bu ayetleri, hadisleri inkar edersen sen Allah'ın gücüne inandın mı şimdi? Her şeye kadirdir diyorsun. Bütün Kur'an bunu söylüyor. Allah'a, Kur'an'a inandım diyor, diyen bir Müslüman bu mizanı terazi inkar ettiği zaman, kabir sorgusunu inkar ettiği zaman, kabir azabının nimetini inkar ettiği zaman, sıratı inkar ettiği zaman, bütün ayeti hadislerle beyan edilen hususa inkar ettiği zaman, Allah'ın gücünü reddetmiş oluyor. Benim aklım almıyor bunu. Allah'ın gücü yok bunlara. Manası odur. Onun için ne söylüyor? Muam bir kudret-i ilah Allah'ın kudretiyle oluyor bütün bunlar. Raşkale olmuyor ki bunlar. Hikmetli, e, hikmeti latif hikmetiyle oluyor. Eee bedi sanatıyla oluyor. Bedi eşsiz. Allah'ın fiilleri, sanatları, işleri eşemsali yok. Peki mizanı kim tutuyor? 500 katır trilyonluk soru. Şimdi terazi de bir, bir, biri tutacak. Terazi kim tutuyor? Vel mümsikul mizan. Hüve Cibrilu aleyhisselam Cebrail aleyhisselam tutuyor. Büyük görevler ona düşüyor biliyorsunuz. Mizanı terazi tutan Cebrail aleyhisselam Ne yapsın? Sen ne amel e, işledisen O efendim Oraya dökülecek. Cebrail aleyhisselam sana ne yapsın? anladım sen? Evet Selman Farzel olduğu rivayet ettiği hadisin e, Hakim Müstedrek'te rivayet ediyor bunu. Hadis rakamı 8801. 5.c 49. sayfada sahih Müslimin şartlarına ihtiva ediyor. Sahih Müslimin şartlarına göre sahih hadis. E, ne buyurur? Yul mizan yaumul kıyamı. Kıyamet günü mizan terazi konacak. Felevzini fi semavat ve lerle ve Kökler yerler içine konsa hepsini alacak. Fetekul meleke. Burayı da okumuştuk. Melekler diyecek. Ya Rabbi limen yezi niza? Ya Rabbi bu kadar büyük kökleri yerler içine almış. Bu kimi tartacak? Kimin bu kadar ameli var? Kim bu teraziyi yani e, doldurabilir? Fequllahu Teala Allah Teala bucek. Limen shei'tun min halkı. mahlukatımdan kimleri dilersem onları tartacağım. Ondan hemen tartacağım. Fetekul melâketü. Yani ne karışıyorsun? Size ne gibi? Melekler diyecekler. Şübhâneke mu'ambednâke hakkâ ibadetik. Ya Rabbi biz sana gereken ibadetle, hakkıyla sana layık olan veçre ibadet edemedik. Seni 90 sıfatlardan tenzih ederiz Ya Rabbi. Ve yıldan sırat. Ondan sonra sıratla ilgili kısmı var. Orayı ileriki derste inşallah beyan ederiz. Şimdi ve sancu, sanç sanç demek mizan, terazi yani. Yevmeycin o gün Ee, ölçü birimi nereye kadardır yani hani şimdi gram var kramaj var bilmem ne kadar var en küçüğü ne kadarını tartıyor ne kadarını şey diyor ölçüyor mesela birim olarak buyurur ki yemeyin o gün e, ölçü birimi neleri tık kadar ne kadar düşüğünü tartabiliyor küçüldükçe küçüldükçe küçüldükçe çok az olursa tartamaz hani dünyadaki tartılar bir ölçüsü var tabi ahiret tartısı neye kadar diyor mesela akıllı Zerreleri bile tartıyor. Zerre ne? En ufak toz, en ufak mikrop. Gözle görünmüyor. Koronayı gözle gören mi var? Milleti deviriyor. Hiç gözle görülmüyor. Yani mesela güneş vurduğu zaman bir odada dünya kadar şeyler görünüyor. Toz zerreleri. Halbuki... Aynı odada güneş oraya vurmadan evvel hiç havada böyle bir şey yok. Şeffaf hava var, bir tane toz görünmüyor. O kadar küçük görünmüyor. Azca güneş vurunca böyle samanyolundaki kesekende bir de bakıyorsun. Yol, yol, yol böyle, biri böyle gidiyor, biri böyle gidiyor. Odanın içi şey dolu. E şimdi... ...Allah'ın terazinde zerreler tartılacak. Vel kardeli, kardal, kardal tanesi. Kardal Türkçe'de de kullanılıyor. Yani en ufak bir şey. En düşük kramı olan, en hafif bir şey. Efendim, bitti. bitki. ki efendim onları bile tartıyor. Anladın mı? Güneş ışığında gözükenler, hardal ateç. Niçin onları o kadar düşüğünü, küçüğünü bile tartıyor? E Kur'an söylemiyor mu sana? "Femen ya'mel miskale zerratin hayra yara Zerre ağırlığınca, zerre ağırlığınca ne demek ya? Şu anda benim burada görmediğim tozlar kadar yani şu anda bu bu ışığın önde var. Tam kuvvetli bir ışık olsa gösterir. Zerre kadar hayır yapan onu görecek. Emen ya'mel miskal ederatin yara. Zerre kadar şer işte onu görecek diyor. E bu ayet E tabii ki o terazi zerre kadarları tartmasa bu nasıl görecek? <gülüyor> Hardal ağırlığı kadar olsa diyor. Niçin kan gerçekleştirmek için neyli te'amil adli? Allahü Teala'nın adaletinin mükemmelliğini ve tamamlığını gerçekleştirmek için hikmet-i gereği efendim anladım mı sen? eee zerre miktarında tartacak. Ayet var mı? Var. Es-sa'd ila enbiya suresi. "Enallahu el-mâzînâl kustu li-yomi'l-kiyâmeti fe lâ Kıyamet günü adaletle tartan terazileri, kefeleri kuracağız. Kıyamet günü olduğu zaman Hiçbir kimse zerre kadar şeycik zulme uğramayacak, haksızlığa uğramayacak. Yaptığı sevap eksiltilmeyecek, yapmadığı günah artırılmayacak. Ve inke ene misale min khardalin eteyna biha ve kafa bina hasibin buyuruyor Allahu Teala. Eğer kulumun yaptığı amel hardal tanesinin ağırlığı bir hardal tek bir hardal tanesini Hattesi kadar, ağırlığı kadar küçük de olsa, onu da getirip mizana koyacağız. Muhasebe görmek bakımından biz yeteriz Allah buyurur. Bitti. Bizim hesabımıza kimse, hesap üstüne hesap yapamaz. Muhasipler olarak biz kafiizdir. Şimdi onun için bu adlere göre bütün mesele anlaşılmıştır. Bütün dediklerim ayet ve hadisle desteklenmiştir. Hiçbiri Efendim öyle zayıf rivayet bilmem ne. Hasan, masen değil. Hepsi ayet hadis. Mütevatir. Bu konu mütevatir. Mütevatir demek yani inkar eden kafir ol. E zaten İmam Hazali niçin diyor ki mizana inanmadıkça imanı kabul olunmaz diyor. Metinde söylüyor sana. Anladın mı sen? Efendim. Ve tutrahu bırakılacak, atılacak, konacak sahafül hasenat. Güzel amelleri yazan sayfalar, amel defterindeki güzel amellerle ilgili sayfalar bırakılacak. İşte şekle büründükten sonra salih ameller, bir şekle nurani şekli büründükten sonra fi suretin hasenetin güzel bir e, suret, nurani bir şekle büründükten sonra e, fi kiffetin nuri sevapları tartmak için hazırlanan e, cennete mukabil konan arşın sağ tarafındaki kefeye yerleştirilecek. fi kiffetin nuri Nur kefesine zaten demiştik deminden beri işte. sağ konan kefen nurani. Parır, parır parlıyor. Feyes <gülüyor> ulu ağır gelecek biha o, ona konan salih amellerin sayfaları ve onun içteki suretlenen tonajlanan ameller sebebiyle el mizanü mizan ağır gelecek. Ağırlaşacak ağır. Ne kadar? Alâ kadri derecâtiha. O amellerin derecelerine göre. Demin anlattım işte. Farz mı? Vacip mi? Sünnet mi? Müstahap mi, Nafile mi? E, onun dereceleri var. Mesela hangisi daha sevap, hangisinin ne kadar fazileti var? Oruç öyle, sadaka öyle, zekat öyle, zekat fars, sadaka nafile. Bu derecelere göre. Allah-u Teala katında o amelin derecesi neyse, fazilet neyse ona göre ağırlık artacak. Peki bütün bunlar neyle olacak? Ya kimin ameli Allah'a yakışmış ya? Melekler de ona seni tesbih ederiz, hakkıyla ibadet edemedik. Sübhane ki ma şekerine şükürük ya meşgulur. Şükrü hak eden Allah'ımız. Biz sana hakkıyla şükredim. Sübhane ki. Maze kârına hakka zikredik ya mezkur. zikretmeye layık olan Allah'ımız. Biz seni hakkıyla zikredemedik. Günahsız varlıklar. Biz bu kadar günahımızdan, bu, bu bizim zikrimiz nereye gider? Ama bütün bu amellerin kabulü, senin noksanlıklarının, kusurlarının, küsurlarının affı ve onun sağ tarafa konması, orada ona nuran suret verilmesi, onun işte... miktarının, dere, tonajının ona göre büyük, yüksek tutulması, fazla tutulması. Bütün bunlar bi fazlillahi teâlâ. Kimse hak etmemiş. Kimsenin ameli cennete sokamaz buyuruyor sayı hadis. Allah'ın lütfu keremiyle, işte senin benim. E, sen kabul etmiyorsan bana at. Benim kesinlikle benim. Yani yaptığımız ameller hangisi Allah'ın kabulüne şayandır ya? Ama lütfu keremiyle bazı amellerimizi kabul edecek de, edebilir. öyle koyacak. Ve tutrahu tarh edilir, atılır, bırakılır. Sahabe-ü seyyiat, günahların yazıldığı sayfalar, amel defterleri şekle girecek. Fi suretin kabihatin, çok çirkin artık böyle ejderha, yulam, ne bileyim dünyada en korkunç şey suretlere, insanları nefret ettiği, korktuğu kaçtı, uykusunu kaçıran pis suretlere girecek ve ondan sonra nereye atılacak o defterler? Fi kiffeti zulmeti, o arşın Sol tarafına ve cehennemin mukabiline konan e, karanlık kefeye konacak. O da günahlar için hazırlanmış. Arşın solundaki kefeye konacak. Fe-ekhiffu, hafifleşecek e, biha, e, efendim onun sebebiyle <tuh bush> el mizanu Yani tabii ki bu günah tarafı atılınca e, sevap tarafı hafif gelecek. efendim sevap tarafı hafif gelenlerin de durumu e, neuzu billah Allah'a sığındık ne belalarla karşılaşacak mizan hafif gelecek yani günah tarafına onlar konunca sevap tarafı hafif gelecek peki bu niye böyle olacak e niye böyle olacak adam da bu kadar günah yapmış yani Allah da onlar görmezden mi gelecek i̇şte tevbe etseydi istiğfar etseydi telafi etseydi tedarik etseydi konmazdı demek öyle ısrar etti inat etti Öyle gitti yani. Bi'adilillahi teâlâ subhanehu teâlâ. Allah'ın adaletiyle. Sevap tarafında kimsenin hak ettiği bir şey yok. Fazl-u keremiyle kabul ediyor. Ama günah tarafında Allah'ın adaleti var. Çünkü adam günahı yapmış. Mevla da buyurmuş ki meleklerime yazdıracağım. Ben şahidim. Meleklerime de şahit ediyorum. Efendim, bunların hepsini ahirette çıkaracağım. Sana bildirmiş bunu. E şimdi sana bildirdiği bir şeyi sen. bile bile yapması yani. Şimdi tövbe etmemişsin. Ölene kadar tövbe kapısı açık yani. Tövbe etsen sevaplara döndürürdü onları. Tövbe etse ibadet etsen. E ne yapsın da? Allah'ın adaletiyle efendim sevap tarafı hafif gelince e, neticede bu adam e, cehennemlik olacak. Tabi bu ondan sonra bir şefaat erişir mi Allah'a yani onlar ayrı meseleler. Mahşer'de dünyada doğru olaylar olabilir. Ama mizan'daki e, durum bu. Ya Allah Teala herkesin ne mal olduğunu biliyor, amellerinin kaç kuruş ettiğini biliyor, tar tartısını, kramını biliyor. Yani nedir bu işler, bu mizan ne lazım? Neye lazım? Allah Teala kullarını imtihan ediyor. Neyle imtihan ediyor? Gayba iman. Lezine ümününe bil gaybi imanı muteber olanlar gayba iman edenler. Gayb ne demek? Görmediğimiz. Biz Allah'ın terazisinin mizanını gördük mü şimdi? Görmedik. Var olduğuna inandık mı? İnandık. İşte iman meselelerinden biri. Ve kütüb-i kitaplarına inandım diyorsun. Ayetlerde var mı? Var. Peygamberine inandım diyorsun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i var mı? Var. E nasıl Ahmet diyor, inandım diyorsun da terazi mizanı inkar ediyorsun? Münker nekir inkar ediyorsun, kabir azabını inkar ediyorsun? Bakalım iman ediyor musun, etmiyor musun? Ben toptan inandım, Kur'an'a inandım. Öyle yok. Mevla bu teferruatları niye bildiriyor? Gayba iman edip etmediğine dair, bu imtihanı kazanacak mısın, kazanmayacak mısın? Çünkü dünyada görmeden inanmak muhteber. Gördükten sonra herkes inanır. Ve bunu saadet elle, şekabet elle, alamet yapıyor. E, ve böylece insanlar, e, hayır yaptıklarında ne, ne karşılık hak edeceklerini, şer yaptıklarında efendim ne hak edeceklerini biliyorlar. Ve Allahü Teala böylece ne yapıyor? Onlar üzerine hüccetini ikame ediyor. Delil getiriyor, şahit getiriyor, yazıcı melekleri getiriyor. Amel defterlerine kayıtları getiriyor. Bütün bunları Mevla niye yapıyor? İşini sağlam yapıyor kurban oldu? E, kim ona itiraz edebilir? İstediğin cennete yollasa, isen cehenneme yollasa. Ama istemiyor ki ya benim hesabım görülmedi. Belki benim amelimde vardı biraz iyi bir şeyler ya onlar da boşa gitti. Yani onları Allah değerlendirmedi de hiç ya falan. Böyle laf istemez. Kimseyi konuşturmaz ama eve konuşmasını da düşünmesini de istemez. Onun için gel buraya. Kantarda belli olur. Hacı mısın? Hoca mısın? Şeyh mısın? evliyamsın, Kutuk musun? Efendim? Zındık mısın? Çefere misin? Fecere misin? Kantarda belli olur. Gel buraya bakın bu terazi. Onun için mizan haktır. İnanmayan Ne'ûzu billâh Dinsiz imansız olur. Ve bu dersinde okunan ayet, hadisler ve Rabbimizden dileğimiz ne olabilir? Ya Rabbi salli alâ Muhammed ve âli seyyidi Muhammed. Allah'ın bir hakkı seyyidi Muhammed ve ali Ya Rabbi mizanda amellerimiz tartıldığında hasenat tarafımızı teskîl ile, seyyiat tarafımızı tahfîfe ile ve fazl-ı kereminde bizleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mizanında far amelleri tartılırken başına gelip de şefaat elediği bahtiyarlar zümresine ilâke ile şefaat hakkıdır. Bazının terazide sevap tarafı hafif geldiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mizanın başında da duracak. Sıratın başına da duracak. Havz-ı Kevser'in da duracak. Üç yerde beni arayın buyuruyor hadiste. Eskisi sohbetlerde çok anlatmışız bunu. Sahabeden biri soruyordu. Seni orada mahşerde nerede bulayım? İşte bu üç yeri söylediği üç yerden biri mizanda bulursun. Niye? Sevabı hafif gelen varsa ağır getireyim diye. Sıratta bulursun. Geçemeyen varsa tökezlenen düşen geçireyim diye. Havz-ı Kevser'in başında bulursun. İçemeyen varsa içireyim diye. Allah cümlemize bu şefaatlerini sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in nasip ve müessir eylesine amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in ve ala alihi sahbihi ve selleme teslimen kesiren velhamdülillahi rabbil alemin.